Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'dasınız Açık Futbol'da tekrar birlikteyiz Süper Lig'de birazcık... Renk geldi. Bu renk kelimesi e, özellikle yayıncı kuruluş açısından e, çok önemli. Çünkü e, futbolu yayınlayan e, yayıncı kuruluş ister ki sezon sonuna kadar kıyasıya bir yarış olsun, insanlar sürekli heyecan içinde ligi izlesinler ve böylece e, onlar da güzel bir satış yapsın, e, reyting yapsın, reklam alsın. Bu anlamda e, yayıncı kuruluşun sevineceği bir e, haftayı geride bıraktık. E tabi ondan bağımsız olarak e, futbol severler açısından da e, heyecan verici bir boyut almış görünüyor Süper Lig. E tabi Fenerbahçeliler açısından bakarsanız da e, hoş olmayan bir hafta oldu onlar için. Çünkü onlar kaybetti bu Fenerbahçe bundan sonra zor kaybeder yargısı oluşmuştu. Nitekim ligin ilk haftasında Konyaspor'a yenilmişlerdi. Üstelik 2-0 öndeyken 3-2 kaybetmişlerdi. ama ondan sonraki haftalarda inanılmaz bir çıkış yakaladılar. özellikle 4 maçta son uzatmaların bölüm uzatma bölümlerinde attıkları gollerle Vakiplerini dize getirerek e, gözdağı vermişlerdi. Bu Fener öyle ya da böyle e, kazanmadan maç bitmiyor olgusu da yerleşmeye başlamıştı. Fenerbahçe bu hafta kardemir Karabükspor Spor deplasmanındaydı. E, bir gündüz maçıydı saat 16'da başladı. E, i̇ki tane önemli done vardı maç öncesi. Fenerbahçe gündüz maçlarında pek başarılı olamıyordu son yıllarda. İkincisi Karabükle oynadığı son 3 maçı kaybetmişti. E, hatta üçüncü e, bir döne e, hava çok kötüydü. E, yani sağda buzlanma vardı desek yerindedir. E, Karabük bu havaya alışıktı. Çünkü son 2-3 e, maçını bu şartlarda oynamıştı. Ancak Fenerbahçe için e, durum öyle değildi. Karabük e, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. E, böylece ligin e, dengesini e, biraz daha e, oturttu diyebiliriz. E, Fenerbahçe lehine olan gidişatı birazcık kırdı. E, Karabükspor Fenerbahçe'yi sürekli baskılayarak sürekli atak yaparak rakibinin çıkmasına çok fazla izin vermeden hücum oynayarak yendi. Bundan önceki haftalarda Fenerbahçe'nin karşısına çıkan rakipler Sarı Kanarya'nın üzerlerine gelmesine fırsat veriyorlardı. Ama bunu Fenerbahçe çok güçlü oldu. Çin yapıyordu. Ama e, rakipleri Buna izin verdikleri için diyebiliriz. En tipik örneği Beşiktaş e, maçında oldu. Fenerbahçe Beşiktaş maçında oldu. Orada Fenerbahçe mi çok m, bastırdı 10 kişiyle yoksa Beşiktaş mı oyunu kendi sahasında kabullendi. Bu hala tartışılıyor. Beşiktaş diyor ki rakip çok e, baskında. Oysa ki 10 kişi oydu rakip ve siz 11 kişiydiniz. Ee, bu halde bile fizik olarak rakibi eziliyorsanız burada bir sorun vardı. Ben birazcık e, evet Fenerbahçe'nin enerjisi fazlaydı ama e, oyun taktiksel olarak da Beşiktaş'ın e, karşılık verememesinin e, o maçın Beşiktaş kazanacakken 3-3 bitmesine neden olduğunu iddia etmiştim. Ee, i̇şte Konya e, spordan sonra Karabükspor'da Spor'da Fenerbahçe'yi Nasıl Yeneriz'in e, ipucunu verdi diğer takımlara. Ama bu maç aynı zamanda Fenerbahçe içinde bir e, ders oldu. Çünkü bir e, yani o ne olursa olsun e, biz rahat kazanırız öyle ya da böyle kazanırız duygusunu kırmaları için bir e, sebep oldu bu maç. Artık Zaten ciddi aldıkları işlerini daha da ciddiye alacaklar. Kendilerine basan, kendilerini ceza sahasına sokan, sıkıştıran rakiplere karşı ne tür önlemler geliştirmeleri gerektiği konusunda çalışacaklardır. Ve de rakiplerin özellikle Galatasaray'ın işte geldik geliyoruz şeklinde yarattığı psikolojik havada onları hırslandıracaktır muhtemelen. Ee, daha fazla kendilerine yaklaştırmayacaklardır. En azından bunun mücadelesini vereceklerdir. Önümüzdeki hafta Kayserispor'u Sporu ağırlayacaklar. Ee, ve ondan sonra e, ligin ilk yarısı kapanacak. Karabük Spor Fenerbahçe maçında e, maç sonunda bir anekdot aktarmak istiyorum. Ee, Tolunay Kafkas ilginç bir açıklamada bulundu. Ee, hani nasıl yendiniz Fenerbahçe'yi tadında bir soruya. Ben öyle şöyle yendim, böyle yendim demeyi seven bir hoca değilim. Dedi. Hani öyle alayu alayla anlatılacak bir şey yok. İşte bugün biz iyilik ve kazandık demeye getirdi. Biliyorsunuz Geçmişte birçok hoca büyüklerden birini devirdiği zaman muazzam taktikler geliştirdiğini rakibi muazzam şekilde analiz ettiğini, hatalarını bulduğunu vesaire vesaire bir destan yazarak açıklamalarını yapardı. Herhalde oraya göndermede bulunuyor Tolmay Kavkas. Bu da enteresan bir nottu diye düşünüyorum. Evet Fenerbahçe'de bir de bir Alves sıkıntısı oldu. Şimdi bir de şunu söylemek lazım. Haftalardır yenilmeyen Fenerbahçe'de ilk yenilgiden sonra bir anda böyle negatif haberler sarmaya başladı ortalığı. Halbuki Karabük maçının oynandığı saate kadar biz Fenerbahçe cephesinden hep mutluluk haberleri alıyorduk. İşte futbol böyle bir şey. Bir yenilgiyle Hemen sorgulanıyorsunuz. O ana kadar yaptığınız her şey çöpe biliniyor. Hem medya tarafından hem de kulübün bizzat kendi çevresi tarafından. Bakalım Fenerbahçe bu girdabı kısa sürede kıracak mı? Göreceğiz. Ben sadece Ersun alın dediği gibi bir yol kazası gibi görüyorum. Kayseri Sporlu oyuncakları maçta bu yenilginin geçici mi yoksa bir düşüş periyodunun başlangıcı olup olmadığını bize gösterecek. Evet. Açık futbola ilk molayı verelim. Bir aradan sonra tekrar burada Radyo Havan'da karşınızda olacağım. Ben Kenan Başaran.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 ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüze, gönlümüze. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Olmaz. Sensiz Olmaz Nefes Almadan Yaşanmaz Sensiz Olmaz Sensiz olma. Bunu Başkası Anlamaz Ne Güneşler Doğar Seni Görmeyince Görmeyin. Ne De Şarkılar Sen Söylenir Gönlümüzce Gönlümüzce, gönlümüzce. Sensiz Olmaz Açık Futbol devam ediyor. Radyo Havandasınız. Ben Kenan Başaran. Haftanın maçı e, trabzonspor Galatasaray mücadelesiydi. E, ama onu final bölümüne bırakalım. E, bu bölümde Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş e, Elazığ sporu 4-1 mağlup ederek moral buldu. Evet. E, klasik tabirle. E, aslında şu açıdan önemliydi galibiyet. Eee Beşiktaş tabir caizse A2 takımıyla sahaya çıktı. Yok sakattı, yok kadro dışıydı, yok psikoloji bozuktu derken Beşiktaş'ın 13 futbolcusu yoktu. Elazığ Spor'la karşı karşıya geldi saatlerde. Uğur Boral, İsmail Köybaşı gibi uzun sakatlıklardan çıkan ve ilk defa forma giyen oyuncular sahadaydı. Uzun bir süre sonra Mustafa Pektemek ilk 11'deydi. Ee, böylesine bir e, kadro sıkıntısı. Oğuzhan maçtan 2-3 saat önce sakatlanıp e, kadrodan çıkartılmıştı. E, böyle tamamen e, kalbiyle oynayacak bir futbol e, takımı çıkmıştı sahaya. E, Emektar e, çok koşup e, rakibe fırsat vermeme mantığıyla oynayacak bir ekip kalmıştı bilinçli. E, dakikalar ilerledikçe e, tırnak içinde hani diyeyim, çok tatlı bir takım ortaya çıktı. Hakikaten e, hiç o asları masları Atiba'yı, Fernandes'i, Oğuzhan'ı Almeyda'yı aratmayan bir takım görünümü verdiler. Arı gibi çalıştılar. 1-1 1-0 öne geçtiler. ilk yarıda. Birçok Beşiktaş maçında olduğu gibi. Ama bu sefer golü de yediler. İlk yarıda 1-1 bitti. Ben bunu hayra alamet olarak gördüm. Çünkü Beşiktaş ilk yarıları önde kapattığı zaman ikinci yarılar malum genelde Teslim oluyordu rakibe. Ee, bir birden sonra da Beşiktaş'ın e, gagası düşmedi. Kırılma anı dediğimiz e, şeylere sebebiyet vermedi. Ve ikinci yarıda 3 gol daha bularak farklı bir şekilde kazandı maçı. Maçın kahramanı e, Olcay Holosko'nun. E, defansta Veli Necip defansif anlamda daha çok orta sahada e, kıymetli işler yaptılar. Mustafa Feklini e çok çalıştı ama istediği gole ulaşamadı. Hasılı yedek kulübüsünde e, şu anda inanın ki unuttuğum isimlerini e, iki gencin olduğu e, bir takımdan bahsediyoruz. E, Bilic'in dönüp baktığında alabileceği en e, parlak oyuncu Gökhan Töre bile sakat sakat e, kadroya girmişti. Bir fedakarta bulunmuştu. E, Beşiktaş'ın bir şansı da şuydu. Böylesine e, zorlu bir haftada rakibinin Elazığ Spor olması. Çünkü Elazığspor hakikaten e, çok e, iyi bir futbol oynamıyor. E, bu ligde kalacakmış duygusu vermiyor. E, bir önceki hafta galip gelmişlerdi. E, hakikaten büyük sürprizmiş. E, çünkü Beşiktaş karşısına hiç direnemediler. Böyle bir Beşiktaş bu kadar kadro zafiyeti kağıt üstünde olan bir takıma karşı çok daha iştahlı olmaları gerekiyordu ama Beşiktaş buna izin vermedi diyebiliriz. E, olay e, yaşanmadı bu sefer Beşiktaş maçında ama e, 5500 kişi izledi Beşiktaş Elazığspor maçını. Düşünün ki e, 4 maç maç e, 12 yaş üstü erkeklere verilen ceza bitmiş. Ee, ve zannediyorsunuz ki o stadyum full çekecek. Hatta insanlar sığmayacak. 14.000 kişi nedir ki? Madem ki siz e, olimpiyat 76 76.000 kişilik olimpiyat Stadı'na rekor kalmışsınız. E, bir e, Kasımpaşa'daki 14.000 kişilik statı 2 kere 3 kere doldurursunuz değil mi? Ama öyle olmadı. 5.500 kişi oynadı beşiktaş Çünkü Kombine şartı vardı. Yani kombinesi olmayan e, Kasımpaşa'da Beşiktaş maçlarını izleyemiyor. E, bugüne kadar da sadece 8000 kombine kart satıldı. Geri kalan 4500 işi yeniden bir satış işlemi başlatıldı. Ama anladığım kadarıyla e, alsa da gelmeyenler var. Belli ki tarafların bir kısmı küsmüş. Bunu yönetim çözmesi lazım. Maçın sonunda Necip'le, Kaptan Necip'le Gökhan Töre bir tartışma yaşadı. Özellikle Necip çok sinirliydi. Ne olursa olsun sen Beşiktaş Kaptanı'sın. E, saha ortasında o şekilde takım arkadaşına kavga edemezsin. Haklı olsan dahi o anda kapatırsın mevzu. içeride gider kendisiyle konuşursun. E, o yakışmayan e, hareketi. Daha sonra biz bu işi çözdük dedi. Tatlı'ya bağladık dedi e, Töre. E, pardon Necip. E, daha sonra öğreniyoruz ki maçtan önce de bir tartışma yaşamış Beşiktaş'ta. E, Veli ile Fernandez e, tartışmışlar. Bu e, medyaya yumruklaştılar şeklinde yansıdı. Ancak e, dün yaptığı bir açıklamada Veli, hayır yumruklaşma olmadı sadece tartıştık dedi. Artık bilemiyoruz doğrusu nedir. Beşiktaş'la ilgili e, bir diğer e, önemli gelişme taraftarın yaptığı yürüyüştü. Yaklaşık 5000 Beşiktaş taraftarı e, pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu'na yürüdü. Sebep e, Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrarlanması talebi. Malum orada Kasımpaşalı Donk e, sahaya atılan ikinci topu eline almış. Almeyde ceza sahasında gol pozisyonu yaratmak üzereyken Elindeki topla onun topuna vurmuştu. E, hakem bir çaldı ama topun elden çıkmasından önce mi sonra mı e, bir kural hatası yaptı mı yapmadı mı tartışmaları hala sürüyor. Genel eğilim federasyon çevrelerinde bir kural hatası olmadığı yönde. Beştaş taraftarı da yürüyüşünü yaptı. 48 saat mühlet veriyoruz dediler. Yani bu maçın tekrarlanması için. Elbette eee Devletin söylemine yakın bir söylem. Hani bu durumlarda efendim 3-5 çapulcuya papuç mu bırakacağız e, mantığının bence burada da e, göreceğiz. Federasyon öyle taraftar yürüdü. E, biz bu maçı tekrarlatacağız. Geri adım atacağız. Bundan sonra bunun önünü açarız. Duygusuyla da, da hareket edip e, olumlu bir karar vermez Beşiktaş lehine bence. Ee, Kasım da tabii biz sahada kazandık. Neyin tekrarı bu? Ortada öyle bir gere bunu gerektirecek bir durum yok diyorlar. Hatta e, Ahmet Nur Çevbi Beşiktaş ikinci Başkanı Kasımpaşa'da da bu eziklikle yaşamak istemez şeklinde bir laf edince e, Kasımpaşa yönetimi çok sert bir açıklamayla sizsiniz ezik demeye getirdi. Demeyi değil aslında direkt bunu söyledi. Hatta daha ağır ithamlar e, kullandılar açıklamalarına. Bu da hoş değil tabii. Yani bu kadar agresif e, tamam e, tepkinizi koyarsınız biz ezik değiliz siz öyle bir havadaysanız bilemeyizler der geçersiniz e, ama daha ağır ifadeler de kullanlar. E, bu şöyle oluyor bazen ligimizde bir takım e, bir futbol kulübü bir çıkış yapıyor o sezon işte bir bakıyorsunuz ilk üçte hemen dördüncü büyük biziz diyorlar düşünün yani Trabzonspor'u bile e, es geçiyorlar. Kasım da bu lafları duymaya başladık. Bir daha bir düşünün bakalım yani Trabzon altı kez şampiyonmuş, Bursaspor bir kez şampiyonmuş yani daha hani altıncı büyüküz de demiyorlar yani. E, i̇ki takımı es geçip yani yakında ikinci 3. büyüküz de diyebilecekler ilk sezonlarında biraz başarılı olan kulüpler. Bakınız Sivas iki defa şampiyonu potasındaydı o zaman onlar da e, en büyük büyüküz diyorlardı ne oldu? Hani bu iş kalıcı başarılarla olacak bir şeydir. Tarihi e, bir süreç gerektirir. Bakalım Futbol Federasyonu ne karar verecek? Çünkü bu konunun artık kapanması lazım. E, boşuna e, kamuoyunu meşgul ediyor. Kararlar nedense Türkiye'de böyle kritik kararlar zamana yayılarak, yayılarak verileri, verilir ve e, haliyle boşu boşuna ortam gerilir. Son bir ara veriyoruz. Final bölümünde Galatasaray Trabzonspor maçına dair birkaç kelam edeceğiz. Gülert kentsiz olmaz. Yanaklar bensiz olmaz, kırlar çiçeksiz olmaz, gönlümde sensiz olmaz. Saklanma ateşe bucak, bir güzel ister bucan, durmaz ateşsiz ocak. Geçelere gül ister, derde tahammül ister Kızlara kahkül ister, gönlümse sensiz olmaz Çık futbolu devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Fenerbahçe e, gelince e, Galatasaray'a puan farkını kapatma fırsatı doğdu. E, zaten Galatasaray yönetimi e, haftalardır oluşan büyük farkı 11 puana kadar çıkan farkı biz kapatırız canım ne var ki bunda söyleminde bulunuyorlardı. Trabzonspor'u 2-1 yendiler ve e, farkı 8'e düşürdüler. Hemen arkasından da işte e, fark 8 puan geliyoruz e, biz bu şampiyonu alırız e, şeklinde konuşmalar başladı. daha Galatasaray psikolojik harp yürütüyor bu söylemle. Yani rakibi baskı altına almaya çalışıyor Fenerbahçe'yi söylemleriyle. E, kapatırsa kapatır kapatmazsa ne ala mantığıyla e, rakibi telaşlandırmaya çalışıyor. Öyle olacak mı olmayacak mı göreceğiz. E, Trabzonspor'a karşı Galatasaray ilk yarıda çok da aman aman bir futbol oynamadı. Drogba, Burak, Araki Bulasın, Snyder'ı. E, Trabzonspor daha bir e, e, dengeliydi. E, deplasmanda olmanın birinciyle hattini bilerek oynuyordu. Rakibini iyi tuttu. Ara ara da çıkmaya çalıştı. Ama ikinci yarı oyunun rengi değişti. İkinci yarı biraz daha iki tarafta biraz daha açık oynadı ama Galatasaray çok daha açık oynadı. Çok daha e, 3 puan arzusuyla e, yer aldı ikinci bölümde. E, 1-0'da öne geçti. Ama akabinde hemen Trabzon'un beraberlik golü geldi. Trabzon e, beraberlikle moral bulacak. Belki de oyunu domine etmeye başlayacakken e, ikinci Galatasaray golü geldi. Burak Yılmaz'dan. E, e, maç 2-1'di. Karşılıklı olarak hocaların böyle bir hamle yapmasına fırsat vermedi. goller o kadar arka arkaya geldi ki. Ama maçın e, kaderini değiştiren e, en önemli hamleyi Gustavo Coleman yaptı. Bu Arjantin arkadaşımız kendisini kendisini iten bir pozisyona iten kakan Riera'ya karşı sinirlerine hakim olamayarak tokatı yapıştırdı ve kırmızı kart gördü. Bütün maçın en önemli hamlesi bu oldu. Hani hoca taktiksel olarak şunu yaptı bunu yaptı da maçı aldı falan demeye fırsat bırakmadı Coleman. Çünkü ondan sonra Trabzonspor İyice oyundan düştü. Bütün gayesi e, fark yememeye dönüştü. Oyuncu değişiklikleri de bu yönde yapıldı zaten. E, üst üste ataklar geliştirdi Galatasaray. Özel bir maç bir noktadan sonra Snyder Onur'un maçı oldu. E, i̇nanılmaz toplar çıktı Onur Kıvrak ki maçın sonunda Drogba, Burak Yılmaz, Muslera, Mancini ee, onur Kıvrağı yere göre sığdıramadılar. Drogba zaten bizzat gidip Onur'u tebrik etti. Ee, güzel bir hareket futbol adına. Tabi Trabzonspor'un e, kadro sıkıntısı malum. Ligde de e, zaten konsantrasyonları çok iyi değil. Avrupa liginde daha iyiler. Ee, bir de oyun anlayışı olarak çok fazla gömülüyorlar sanki. Ee, tipik e, Anadolu takımı görünümü veriyorlar bazı maçlarda. Halbuki Trabzonspor daha fazlasını hak eden bir oyun anlayışına sahip olmalı diye düşünüyorum. Evet şimdi e, puan farkı 8'e düştü. E, bu fark kapanır mı tartışmaları da başladı. Hele de ligin devre arası yaklaşmışken haftaya son maçlar oynanacak. Ee, ya fark biraz daha düşecek ya da korunacak veya açılacak yine. Devre arasında kim iyi transferler yaparsa, iyi takviye yaparsa ve iyi hazırlanırsa e, şansını biraz daha yükseltir. Fenerbahçe'nin önümüzdeki e, ligin ikinci yarısında 3 e, derbisi de dış sahada. Ama geçmişte de böyle olduğu sezonları gördük. Fenerbahçe'nin dış sezon dış sağlarda da bütün maşanın kazandığını gördük. Büyükler oynadı. Yani hala çok büyük avantaj Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe'nin hala iki mağlubiyet, bir beraberlik hakkı bulunuyor. Geriye kalan 17 maçta ikinci devre için konuşuyorum. Ee, Fenerbahçe bu lükse sahipken diğer rakiplerinin aynı şansı yok. Yani sürekli kazanmaları gerekiyor. Minimum puan kaybıyla yollarına devam etmesi lazım Galatasaray'ın istiyorsa Beşiktaş'ın şampiyonluk. istediklerini söylüyorlar. Ee, o yüzden ben hala Fenerbahçe'nin büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ama e, ligin kapanışını görelim. Ondan sonra çok daha net şeyler söyleyebiliriz. Açık futbol burada sona eriyor. E, hepinize iyi seneler diliyorum. E, 2013 e, bize el sallıyor. Uğurlanmak istiyor. Uğurlayalım. E, benim için güzel bir yıl oldu. E, hayatımda güzel değişiklikler oldu. Usar Çınar isimli bir sert katıldı bize. E, Dilelim e, bu yıldan umduklarını bulamayanlar gelecek yıldan e, alırlar. Hepinize iyi seneler diliyorum. E, Radyo Havan'da kalmaya devam edin siz. Hoşçakalın. Açık Kutbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başar'a